يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ الله اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الحديث الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ محتثاتها وكل محتثة مُحْتَثَتٍ وكل وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضلالة وكل وَكُلُّ في النار النَّارِ وَبَعْدُ Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleri El Esma'ul husna dersimizi anlatmaya, anlamaya ve amel etmeye devam ettiğimiz dersimizde bugün itibariyle Allah Azze ve Celle'nin El-Vedud, ve El-Ra'uf isimlerini almaya çalışacağız ve fıkh etmeye çalışacağız inşallah. Allah Azze ve Celle'nin bugünkü ilk ismi el Al Allah Azze ve Celle Vedud'tur. Bu isim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu ismi el ismini iki yerde zikretmiştir. Birincisi Hud suresi 90 90. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاسْتَغْفِرُوا Rabbakum, thumma tubu اِلَيْهِ Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da tövbe edin. Rabbi rahimun رَحِيمٌ وَدُودٌ Muhakkak ki benim Rabbim rahimdir ve duttur. İkincisi ise Buruç Suresi 13 ve 14. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle... İnnehu huwa yubdi'u ve yu'id ve yu'id ve huve'l gafurul vedud. O ilk defa var eden, öldükten sonra da diriltendir. O gafurdur, vedudtur. Kardeşlerim manasına baktığımız zaman vedud ismi yani nebilerini, rasullerini ve ona tabi olanlarını sevendir. Onlar da Allah'ı sever. Allah yani Allah Azze ve Celle onlara her şeyden daha sevgili gelmiştir. Muhakkak ki onların kalpleri Allah'ın sevgisiyle dolmuştur. Yani bu öyle bir sevgi ki Allah Azze ve Celle nebilerini, rasullerini ve onlara uyanları sevmiştir. Onlar da Allah'ı sevmişlerdir. Bu nedir? Allah Azze ve Celle'nin El Vedud isminin bir tecellisidir. Şimdi kardeşlerim Allah Azze ve Celle yarattıklarını sıfatlarıyla ne yapmıştır? Yarattıklarına sıfatlarıyla kendisini sevdirmiştir. O yüzden Allah Azze ve Celle nedir? Sevilendir. Ve bu aynı zamanda Birbirini seven manasına da gelmektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle kulunu sevdiği gibi, onun sevgisini e, kazandıracak sebepler yarattığı gibi, aynı şekilde kulun kulunu sevebilmesi için ve kendisine yakınlaştırması için de Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? E, sebepler halk etmiştir Allah Subhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle'nin muhabbetine yani sevgisine baktığımız zaman Allah nedir? Kulunu sevendir. Kuluna karşı e, onun hayrını dileyendir Allah subhanahu ve teala ve kuluna ihsan edendir subhanahu ve teala. Peki Allah Azze ve Celle'nin kuluna olan sevgisi nasıldır? Nelerdir bunlar? E, düşünün bir kul ne yapar? Haram işler. Buna cüret eder. Allah'a karşı e, günah işler ve Allah'a karşı görevlerini tam olarak yerine getirmez veya getiremez. Buna rağmen Allah Azze ve Celle onun günahlarını örter ve onun nimetini uza, e, uzatır. Yani nimet vermeye devam eder Allah Subhanehu Ondan hiçbir şeyi kesmez. Sonra Allah Azze ve Celle ona her türlü hatırlayabileceği, öğüt alabileceği ne yapar? Doğru yolu gösterdir subhanahu ve teala. O da ne yapar? Allah'a tövbe eder ve Allah'a e, yönelir. Allah da azze ve celle subhanahu ve teala onun günahını e, bağışlar. Ve geçmiş ne kadar günahı varsa büyük küçük hepsini e, yok eder Allah subhanahu ve teala. Belki de biraz önce okuduğumuz Buruç suresinde وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ O bağışlayandır ve sevendir. Allah Azze ve Celle önce kulunu bağışlıyor. Yani ona bütün günahlarına rağmen Allah'a karşı isyanına rağmen ona müddet veriyor. Hemen bütün işte nimetlerini kesmiyor. Ona mühlet veriyor. O da ve ona e, tövbe edebilmesi için çeşitli yollar halk ediyor Allah Azze ve Celle. Ve o da Allah'a tövbe ediyor. Allah'a dönüyor. Allah gafurdur. Veduttur. Allah bağışlayandır. Ve Kulunu sevendir, kuluna ihsan edendir. Bunun manası bu şekildedir kardeşlerim. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin muhabbetinin kemalinden tam olmasına bir misal de Allah Azze ve Celle kulunun tövbesinden dolayı çok sevinir. Allah Azze ve Celle kuluna karşı onun anne babasından, evlatlarından ve bütün insanlardan daha sevgilidir. Bununla alakalı kardeşlerim gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah buyurdu ki Kulum bana diyor nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder öyle ki ben onu severimdir. Farzlarla yaklaşır hatta öyle ki nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder takiben ki ben onu severim diyor. Ve ben onu sevdiğim zaman onun duyan kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum diyor Allah subhanahu ve teala. Bu ne demektir kardeşlerim? Allah azze ve celle onun gözüne, kulağına, eline, ayağına dolayısıyla azalarına ne yapıyor? Harama gitmemesi için bir set çekiyor, bir perde çekiyor. O yüzden gözünü haramdan koruyor, kulağını haramdan koruyor, elini ayağını ne yapıyor? Allah Azze ve Celle haramdan koruyor ve hayırda işlemesini sağlıyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve Allah diyor ki devamında eğer diyor benden bir şey istese muhakkak ben onu veririm diyor, ben ona veririm diyor. Bugün insanların en çok şikayet ettiği şeylerden bir tanesi nedir? İşte ben Allah'a dua ettim de haşa Allah benim duamı kabul etmedi serzenişidir. Halbuki Allah Azze ve Celle doğanın kabulü içinde sebepler yaratmıştır. Hani bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi bir kul diyor gelir üzeri işte seferden gelmiştir yorgun, bid'ab e, e, çok yorgun üstü başı toz içinde Elini açar, Ya Rab, Ya Rab diye dua eder. Giydiği haram, içtiği haram, yediği haram, kazancı haram. Ve Allah diyor buna, neden, nasıl, fe ennâ yüstecâbûle. Onun duasına nasıl e, icabet edilsin diyor. Ve denir, burada da Allah Azze ve Celle kolum farzları yapar ve artı nafilelerde de bana yaklaşmaya devam eder. İşte onun göz, kulak, tutan eli, yürüyen ayağı. Ve diyor benden istediği zaman ne yaparım ben ona veririm diyor Allah Azze ve Celle. Benden sığınma istese yani bir korunma istese yardım istese ben onu sığındırırım ben onu korurum diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve diyor hiçbir şeyde tereddüt etmedim ki bir kulumun mümin bir kulumun canını almakta tereddüt ettiğim gibi ama nedir? o ölümü kerih görür. Ben dedir ona bir kötülük gelmesinden hoşlanmamdır Allah. Subhanahu ve Teala. Şimdi bütün bunları yani Allah Azze ve Celle'nin kendisini sevdiğini bilen bir kul nedir? Allah Hazze ve Celle'ye olan sevgisi çok daha nedir? E, başkadır. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala kendisine itaat edeni ve mümin kullarını, muttaki kullarını, sabredenleri Tevekkül edenleri sever. Çünkü Kur'an'da öyle diyor Allah Azze ve Celle. وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ الْمُتَطَحِّرِينَ Allah'a tövbe ederek temizlenenleri de sever diyor. Ve yine Allah Azze ve Celle sözünde sadık olanı, ihsan ehli, iyilik sahibi olanları da sever diyor Allah Azze ve Celle. Ve bütün itaat edenleri sever Allah Azze ve Celle. Bunlarla beraber zalim ve kafir olanları sevmez Subhanahu ve Teala. Ve yine hain olan, eşinde israf ehli, müsrif olanları sevmez Allah subhanahu ve teala. Ve mütekebbirleri, büyüklenenleri, hakkı kabul etmeyenleri sevmez Allah subhanahu ve teala. Ve yine Allah azze ve celle bütün bunları bir kul bildiği zaman ne yapar? Demek ki bütün çabasını sırf Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanabilmek, onun sevgisini kazanabilmek için e, harcar ki bu da ne yapar? Bütün güzel söz ve amelleri kendisi için sevimli gelmeye başlar ve bunlar için uğraşmaya, bunlar için çaba sarf etmeye, bunlar için içtihad edip çalışmaya ve Allah Azze ve Celle'nin o muhabbetini kazanmaya çalışır. Tıpkı Allah azze ve celle'nin Ali İmran 31. ayet kerimesinde kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni yuhibbukum Allah de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ve yaghfir lekum Ve sizin günahlarınızı Bağışlasın. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin eğer bir sevgisini iddia ediyor isek, yani ben Allah'ı seviyorum iddiasında bulunuyor isek ne yapacağız? Onun peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olacağız ki Allah da bizi ses وَيَغْفِرْ لَكُمْ Ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Bak önce sevgi muhabbet geliyor ondan sonra ne yapıyor? Allah sonra sizin günahlarınızı bağışlar. Allah sevdi mi? Allah'ın rızasının sevgisini, muhabbetini kazandığınız zaman nedir? O bağışlayandır ve kulunu sevendir. İşte Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazanmanın en büyük yolu. Bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasından bir tanesi. Diyor ki Allah'ım senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıracak her amelin sevgisini senden isterim. Amin ya Rabbi. Evet Allah'ım senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıracak her amelin sevgisini bana nasip eyle. Allah'ım amin. Evet. İkinci ismimiz Allah Azze ve Celle, Allah Subhanahu ve Taala'nın isimlerinden, güzel isimlerinden bir tanesi de El-Ber yani iyilik sahibi manasına gelen El-Ber ismidir. Allah Azze ve Celle'nin El-Ber ismi Kur'an-ı Kerim'de bir yerde zikrediliyor. O da Tur suresi 28. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle diyor ki اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهِ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّٰ Errahim biz bundan önce ona e, yalvarıyorduk o iyilik edendir ve çok merhametlidir. Bunun manası ise şudur kardeşlerim Elber kelimesi Allah azze ve Celle ile bütün e, kainatı iyiliğiyle ve nimetleriyle ve vermesiyle ne yapmıştır kuşatmıştır. Allah subhanahu ve taala bütün nimetleri veren Allah'tır. Her şeyi veren Allah'tır. Allah'ın ihsanı sürekli olandır ve bu vermesi yani Allah Azze ve Celle'nin verme sıfatı ne önce ne de sonra asla ve asla tükenecek bir sıfat değildir. Allah Azze ve Celle vermesi ve ihsanıyla bilinendir. Kullarına dilediği şekilde fazlıyla bol bol verendir, nimetlerini verendir. Ve bu nimetlerde nedir? Süreklidir Allah Subhanahu ve Teala'nın ve çok çeşitlidir. Ve bu hiçbir zamanda nedir? Bitmeyecektir Allah subhanahu ve teala. Bir rivayette daha önceki derslerimizde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah buyuruyor ki Allah diyor bütün kullarını ta Adem aleyhisselamdan son insana kadar düz bir alanda toplayacak. Bütün yarattığı mahlukat ve benden isteyin diyecektir ve hepsi isteyecek Allah herkesin istediğini verecek ve bu diyor. Ancak benim mülkümden bir iğneyi denize daldırıp çıkarttığınızda ne kadar su eksiltirse, işte benim mülkümden de o kadar eksiltir. Allah iyilik sahibidir. Allah verdikçe verir, vermesi, ihsanı, lütfu, bütün kainatı kuşatmıştır Allah subhanahu ve teâlâna. Evet, şimdi kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin iyilik sahibi olması, yani elber kelimesi, Genel ve özel olmak üzere iki manaya gelmektedir. Özel, genel manasına baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin ihsanı, iyiliği bütün mahlukatı kuşatmıştır. Yani ne olursa olsun, kim olursa olsun Allah'ın ihsanı ona muhakkak ulaşmıştır. Allah diyor ki Subhanahu ve Teala İsra suresi 70. ayeti kerimesinde وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَا ve حملناهم في البر والبحر muhakkak ki biz Adem oğluna ikramda bulunduk yani hepsi bunun içerisinde kafiri işte müslümanı ne olursa olsun ikramda bulunduk ve onları karada ve denizde taşıdık varazaknahum minet Tayyibâti. Ve onları güzel şeylerle rızıklandırdık. وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا Ve onları birçok şeyde üstün kıldık diyor Allah Azze ve e, Celle. Ve bu nimetler içerisinde kardeşlerim insanın en güzel şekilde, en güzel surette yaratılıp onun yani insanın hayvandan ayrılması Allah Azze ve Celle'nin en büyük iyiliklerinden e, bir tanesidir. Ve insanı en güzel şekilde ee, ne yapmıştır? Yaratmıştır. Düşünün ki insan işte düz bir şekilde durur, iki bacağı üstünde yürür ve eliyle yer. Mesela düşünün birçok hayvan nedir? Dört ayak üzeredir ve yemeğini bile ne yapamaz? Muhakkak ağzıyla yerden yemek zorundadır ama insan böyle değildir. Bu bile nedir? Allah Azze ve Celle'nin kuluna olan insanoğluna diğer mahlukata üstün kılmasını gerektiren en büyük meziyetlerden bir tanesidir. Ve Özel iyilik Allah Azze ve Celle'nin özel iyiliğine gelince o da Allah Azze ve Celle'nin dilediği kimseye hidayet etmesidir. Ve onu alemlerin Rabbi olan Allah'a itaatte ne yapması? Muvaffak kılmasıdır ki bu da hem dünya hem de ahiret saadetidir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Allah Azze ve Celle'nin infitar suresi 13. ayet-i kerimesinde İnnel ebrâra lefî naîm Muhakkak ki iyilik sahipleri cennetler içindedir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ki insanın, kardeşleri üç tane devri vardır. Birincisi dünya, ikincisi berzah, üçüncüsü de kıyamettir. Ve üçünde de bir mümin nedir? Mutluluk içerisindedir, saadet içerisindedir. Kalbi Allah Azze ve Celle'nin imanıyla doludur. O yüzden hiçbir şey ne yapamaz ona zarar veremez. O iman kendisinde bulunduğu müddetçe. Çünkü bir müminin diyor o, iş, o müminin işine şaşılır ki onun her işi hayırdır diyor. Başına bir musibet gelse ne yapar? Sabreder onun için hayırdır. Ve başına güzel bir şey gelse şükreder. O da onun için hayırdır ve bu özellik sadece ve sadece mü'mindedir vardır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyadaki saadeti berzak dediğimiz yani ölümünden ta ki kıyamete kadar geçen zaman içerisinde de düşünün ölürken meleğin en güzel surette gelip en güzel şekilde ve hiç canını acıtmayacak sadece belki bir iğne basacak, batacak kadar bir acıyla onun ruhunu kabzetmesi sonra işte yedi kak göğe inip tekrar inip şeyinin mezarlığının kabrinin cennet bahçelerinden bir bahçe olup sonra tekrar kıyamette uyanması Allah Azze ve Celle'nin onu cennetine koyması nedir? Bunlar hepsi onun saadetiyle e, alakalıdır. Allah Azze ve Celle'nin kuluna olan iyiliklerinden bir tanesi de onu, onun için kolaylık dilemesi ve onun için zorluk dilememesidir. Allah Azze ve Celle ondan çok az ne yapar? Ameli kabul eder. Birçok ona e, e, sevaplar verir ve onların günahlarını mağfiret eder, başlar ve yapmış oldukları suçların bir çoğunu, günahların bir çoğunu affeder veya hiç hesaba bile katmaz ve yapmış olduğu iyiliği en az 10 katından 700 misline kadar ne yapar? Çoğaltır lütfuyla Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, İslam'ın güzelliklerinde insan diyor eğer içinden bir iyilik geçirse ve o iyiliği de yapamasa onun için bir ecir vardır. Bir kötülük geçirse ne yapmaz? O geçirdiği, içi, içinden geçirdiği kötülük onun için ne yapılmaz? Günah olarak yazılmaz. İçinizden bir iyilik yapmayı geçirirseniz Allah ona bir sevap verir. İçinizden bir kötülük yapmayı geçirirseniz Allah ona hiçbir şey yazmaz. Hadiste... Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her kim içinden bir iyilik geçirir ve onu da yapmaz ise kutibet lehu hasene. Onun için bir iyilik yazılır diyor. Ve her kim de içinden bir iyilik geçirir ve onu da yaparsa on katından yedi yüz katına kadar sevap verilir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim içinden bir kötülük yapmayı geçirirse onun için hiçbir günah yazılmaz. Eğer yaparsa onun için de o bir günah olarak yazılır diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu da dinin güzelliklerinden bir tanesidir. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin kuluna olan iyiliklerinden yani elber kelimesinin tezahüründen bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin Günahlar ne kadar çok olursa olsun kulunun kendisine tövbe kapısını her zaman için açık bırakmasıdır. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kuluna olan en büyük iyiliklerinden bir tanesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle elberdir. Yani kuluna karşı iyilik yapandır. Sübhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle diyor ki Zumer suresi 53. ayeti kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِيَا لَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا kendi günahı kendi nefislerine karşı günah işleyip zulmedenlere de ki la takna tu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin inna llaha yaghfiru'z zunube Allah bütün günahları bağışlar innehu huvel gafurur rahim mahakkeku gafurdur bağışlayandır. merhamet sahibidir Bir hadisle diyor ki Allah azze ve celle buyurdu ki "Yebna adam ey Adem oğlu sen diyor e, bana dua ettiğin ve bana ibadet ettiğin, e, benden ümit ettiğin müddetçe senin günahlarını bağışlarım ve aldırış etmemdir. Ey Adem oğlu, şayet diyor günahların semanın bulutlarına kadar ulaşsa, sonra da benden bağışlanma dilesem, dile, e, bağışlanma dilesen. Seni bağışlarım ve aldırış etmem o kadar günaha diyor. Ey Adem oğlu, şayet dünya dolusu hatalarla, günahlarla gelsen, sonra da bana şirk koşmadan kavuşsan, ben de sana bu o kadar dolusu mağfiretle seni karşılarım diyor Allah azze ve celle. Bu da kuluna Allah azze ve celle'nin verdiği en büyük müjdelerden ve en büyük iyilik sahibi olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. Yani Ne olursa olsun kul bir Rabbisinin olduğunu bildiği ve tövbelerinden dolayı istiğfar ettiği ve Allah'a yöneldiği müddetçe Allah da onu muhakkak bağışlar inşallah. Yine Allah Azze ve Celle'nin kuluna karşı e, iyiliklerinden bir tanesi de günahlarını bağışlaması ve o günahlarını örtmesidir. Ee, İbn Ömer radıyallahu anhümadan gelen rivayette diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı şiddim şöyle buyurdu diyor. Allah diyor mümin kuluna yaklaşır ve onu korumasına altına alır. Ve sonra der ki diyor sen şu günahını ve şu günahını bildin mi der diyor. Kul der ki evet ya Rabbi bütün günahlarını itiraf eder. Hatta kendisinin helak olmayı, olacağını anlar diyor. Bunun üzerine Allah der ki diyor, Seter tuha aleyküm fed Bütün günahlarını dünyadayken ne yaptım örttüm der diyor. Bu ana agfiruha le kaliyume ve bugün o günahlarını bağışladım derdir. Daha sonra ona hasenat kitabı verilir iyiliklerin olduğu kitap verilir. Kafire gelince ve müneava gelince onun şahitleri der ki ha ulâ illadîne bu alâ rabbihim bunlar rabblerini inkar ettiler yalanladılar ela lânetullah alâ zâlimîn Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Evet. Yani Allah azze ve celle kulunun daha dünyadayken günahlarını örtüyor. Kıyamet günü de onları bağışlıyor. Öyle ki kul diyor artık tamam ben helak oldum der diyor. Çünkü o kadar günah var, o kadar günah var ki inkar edecek hiçbir durum yok. Hepsi yazılı ve ona rağmen Allah Azze ve Celle ben onu dünyada gizledim ve bugün de affettim derdir. Allah'ım bizi onlardan eylesin inşallah. Evet Allah Azze ve Celle'nin kullarını olan iyiliklerinden bir tanesi de kulunun tövbesinden dolayı ne yapması? Sevinmesidir. Sahih-i Müslim'de Enes İbni Malik radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü diyor vesselam Allah diyor bir kulunun tövbesine çok şiddetli bir şekilde sevinir. Öyle ki diyor bir adam diyor bineğinin üzerinde ne yapar çölde yolculuk eder ve o esnada işte devesinden iner bir hacetini görürken devesinin kendisinden uzaklaşıp gittiğini görür ve her şeyi devenin üzerindedir. Artık adam ümidini keser bir yerde oturur artık ne yapar oturup ölümü beklemeye başlar. Tam o esnada devesinin hemen yanı başında olduğunu görür ve onu yularından tutar. Ve aşırı sevinmesinden dolayı ve ente abdi ve ana rabbuk Allahım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim der diyor. İşte o da ne yapar ee, sevincinin şiddetinden dolayı hata eder. Böyle bir kimsenin sevincini göz önüne getirin. Allah diyor bu kimseden daha fazla sevinir. Bir kulu tövbe ettiği zaman. Evet Allah Azze ve Celle hem hepimize iyilik versin inşallah. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle nedir? İyilik sahibidir ve iyilik sahiplerini e, sevendir. İyilik sahiplerinin amelini sevendir ve onlara... O iyiliklerinin karşılığı olarak hidayet, kurtuluş ve dünya ve ahirette yüksek menzil vaat eder, yüksek menziller verir Allah subhanahu ve teala. Çünkü el dediğimiz yani iyilik kelimesini kardeşlerim bütün hayır olan şeylerin hepsini içine almaktadır. Ki ayette diyor ki Allah azze ve celle, Bakara suresi 177'de leysel birra en tuvelle wucuhakum qibala'l meshk ve'l magrib. İlik sizin yüzünüzü doğu ve batı yönüne çevirmeniz değildir. Velakin'l birra fakat ilik nedir? Men amene billahi ve'l yevmil ahir. Allah'a, ahiret gününe, meneklerine, kitaplarına, nebiilerine verendir. İşte iman edendir. Ve ve bütün ona sevgisine rağmen işte yakrabalara, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara dilenenlere, işte köle kurtarmak için verendir namazı kılıp zekatı veren ve söz verdiği zaman sözünü tutandır ve zorda, hastalıkta ve savaşta sabredenlerdir. Ula ikenlediğine sadku işte onlar doğru olanlardır. Ula iken muttaqul işte muttakiler. Allah'tan hakkıyla korkanlar bunlardır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle Al-i Suresi 192. ayeti kerimesinde لَنْ تَنَالُ Asla o iyiliğe kavuşamazsınız, ulaşamazsınız. Hatta تُنْفِقُوا مِمَّا تُعِبُونَ Sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz müddetçe. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ Allah'a ve bir şeyden de infak ederseniz muhakkak Allah onu bilir diyor. Subhanahu ve Teala. Kardeşlerim Katada Rahimullah diyor ki bu ayetin manasıyla alakalı Rabbinizin iyiliğine hatta sizin sevdiğiniz mallardan e, vermedikçe e, Allah'ın iyiliğine e, ne yapamazsınız? ulaşamazsınız demiştir İmam Ebu Katade Rahimeullah. Allah hepimize hayır versin inşallah. Yine Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi Ar rauf Allah Rauf'tur. Allah çok şefkatlidir. Bu isim Kur'an'da on, yaklaşık 10 on yerde zikretmiştir. Allah Subhanahu ve Teala Rauf kelimesi Ar-Rafe kelimesindendir ki İbn-i Ceril bu da rahmetin, merhametin en üst derecesidir demiştir. Yani bütün e, dünyada bütün mahlukatı içine alır, e, bazılarını da ahirette içine alır demiştir. Onlar da kimlerdir? Mümin, Allah'ın mümin dostlarıdır ve Allah'ın müttaki kullarıdır. Şimdi kardeşlerim, burada bununla alakalı Ehli Sünnet ve Cemaat şöyle bir kural kayda getirmiştir veya olanı söylemiştir. Okuduğumuz bütün ayetlerde Allah Subhanahu ve Teala hep bir ismiyle ne yapıyor o ayeti bitiriyor. Demek ki Allah azze ve celle'nin o ayeti şey o ismi en sonunda biti, ayeti bitirdiği ismiyle o ayetteki hükmü nedir? Hep birbirine bağlantılıdır. Ve Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını oradaki ismini en güzel şekilde anlamamıza faydası olur. Yani Allah ayeti getirir, ayetteki hükmü belirler ve o hükme uygun bir ismini ayetin sonunda zikrederek ayeti o şekilde bitirir Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi birkaç misalle inşallah bunu daha iyi anlayacağız. Allah Azze ve Celle diyor ki Bakara suresi 143. ayeti kerimesinde. Oma kan Allah li imanakum. Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. İnna Allah bin nasi leraufun rahim. Allah size karşı çok merhametli, çok şefkatli ve merhametlidir. Şimdi Allah azze ve celle iman eden bir kimsenin asla ve asla imanını zayi etmez. Çünkü bu Allah azze ve celle'nin çok şefkatli ve merhametli olmasının kemalindendir. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin burada mümin kullarına nedir? Yani kendilerini İslam ve imanla hidayete erdirdiği, nimetlendirdiği kimselere bir müjde vardır ki Allah Azze ve Celle onların imanını muhafaza edecek. Ve onların imanını yok etmeyecektir Subhanahu ve Teala. Demek ki onları muvaffak kılacaktır. Demek ki burada kardeşlerim Allah imanınızı muhafaza edecek, zayi edecek değildir. Neden? Çünkü Allah çok şefkatli ve çok merhametlidir. Aradaki hüküm nedir? Bu şekilde bağlanır. Yine Bakara suresi 207. ayeti kerimesinde diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي النَّفْسَهُ اِبْتِغَا اَمَرْضَاتِ <اللّه> İnsanlardan bazıları da vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için Kendisini feda eder. Yani kendi nefsini satar. وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَدِ Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Şimdi burada kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin buradaki yani kullarından e, kendi nefislerini sırf Allah'ın rızasını kazanmak için sarf edenler, e, nefsini ortaya koyanlar, icabında canını verenler Sırf Allah'ın rızasını, Allah'ın sevabını murat etmek için, e, elde etmek için demek ki Allah nedir? Onun Onlara karşı rauftur, kullarına karşı e, merhametlidir, çok şefkatlidir ve Allah Azze ve Celle bunun için onları muvaffak kılmıştır. Yani sırf canlarını feda edebilmek için, canlarını ortaya koyabilmek için Allah Azze ve Celle onlara şefkatli ve merhametli, davranmış ve onlara çok büyük sevap vaat etmiştir Allah Subhanahu e, ve Teala. Ve yine Allah azze ve celle Haç Suresi 65. ayeti i kerimesinde diyor ki: "Elem tara en Allah sakhara lekum ma fi'l Allah azze ve celle'nin sizi yerdekilerle yani yerde olan şeyleri kolaylaştırması, emrinize vermesi. Vel furke fi'l bahri bi'mrihi ve işte denizde yüzen gemileri sizin emrinize, sizin e, yaşantınızı daha kolay olması için sizin emrinize vermesi. Ve yumsiku's izni. Ve gök yere düşmesini engellemesi. İnallaha bin nasirur rahim. ki Allah insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Allah azze ve celle düşünün. İnsanlar için ve hayvanlar için nebatat, cemadet ne varsa ne yapmıştır? İnsanlar için kolay kılmıştır onlara ulaşmada. Ve yine denizlerde gemilerin yürümesi, onların bir yerden bir yere gidip onlardan faydalanması, ticaret yapması ve gökyüzünün üzerimize düşmemesini tutması ve bütün bunlar nedir? Allah'ın şefkati ve merhametindendir. Başka bir şey değildir. Çünkü Allah ar Kuluna karşı çok şefkatlidir. Çünkü Allah ar-Rahim'dir. Kuluna karşı çok merhametlidir. Düşünün yerde ve gökte ve dahi denizde ne varsa hepsini kimin? Kulunun hizmetine vermiştir. Çünkü Allah rauhtur, çok merhametlidir. Ve yine Nur Suresi 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Azze ve Celle وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ eğer Allah'ın fadlı, lütfu ve rahmeti olmasaydı. Ve ennallaha ra'ufun rahim. Muhakkak Allah çok şefkatli ve merhametlidir. Allah Azze ve Celle, Nur suresindeki o işte zina ile alakalı vesaire, işte hükümleri getirdikten sonra buna rağmen, Allah Azze ve Celle kullarına çok şefkatli ve çok merhametlidir. Yani bütün bu hükümlere e, rağmen, Allah kullarına karşı çok merhametlidir. Ve yine Allah azze ve celle hadit Suresi 9. ayet-i kerimesinde "Huvellezî yunzilu abdihi abdihî âyâten li Allah azze ve celle kuluna nedir? Karanlıklardan, zulümattan aydınlığa, nura çıkartmak için ne yapmıştır? Apaçık ayetler indirmiştir. Ve innallâhe bikum lerâûfun rahim Muhakkak ki Allah size karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Düşünün kardeşlerim Allah Azze ve Celle sırf kullarını zulümattan, karanlıklardan aydınlığa, nura çıkartmak için peygamberler göndermiş. Kitaplar göndermiş ki ne yapsın? Kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Çünkü Allah rauftur kuluna karşı çok merhametlidir. Allah rahimdir. Allah çok merhametlidir. Ve yine son olarak Allah Azze ve Celle Haşır suresi 10. ayeti kerimesinde وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَكُولُونَ رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانِ Ondan sonra gelenler, geçmiş kardeşleri için, yani daha önce ölmüş iman ehli için, mümin kardeşleri için ne derler? رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا ve ihvanımıza, kendilerinden önce iman edenlere. Ya Rabbi bizleri ve daha önce ölmüş, iman üzere ölmüş kardeşlerimizi bağışla. <gülüyor> ve kalplerimize iman edenlere karşı Bizim kalbimizde o iman edenlere karşı ne yapma? Bir kin, bir nefret bırakma Allah'ım. Rabbena inneke raufun rahim. Rabbim sen raufsun. Kuluna karşı çok merhametli ve çok şefkatli olansın. Düşünün kardeşlerim Allah Azze ve Celle nasıl bizimle geçmişte iman eden kardeşlerimizin birbirisini ne yapmıştır? Bir bağ kurmuştur. O bağ nedir? İman bağıdır. Her ne kadar gelmiş geçmiş bir ümmet de olsa bizimle onlar arasını bağlayan bağ nedir? İman bağıdır. O yüzden selefimiz kardeşlerim Allah onlara rahmet etsin, merhamet etsin. Kendilerine geçmişten birileri sorulduğu zaman işte falan nasıldı filan nasıldı ölmüş gitmiş günahıyla sevabıyla bu ayeti yani haşır onu okurlardı. Onlar bir ümmetti geçip gittiler. Ve ne yapma ya Rabbi işte onlar geçmiş kardeşleri için Allah'ın bizi onlara bağışla ve bu ayeti okurlardı. Bu da nedir? Allah Azze ve Celle'nin ra'uf ve rahim olması yani çok şefkatli çok merhametli olmasındadır. Allah hepimize hayır versin inşallah. Hepimize merhamet etsin. Hepimize şefkat ettiği, merhametiyle cennetine götürdüğü kullarından eylesin inşallah. Allah'ım seni sevmeyin, seni sevenleri sevmeyin. Senin Sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Bizi ve ehlimizi namazı kılan, zekatı veren kullarından eyle. Borçlarımızın borçlarını eda eylemeyi nasip eyle. Aramızda bekar olan kardeşlerimizi evlendirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin. Bir şeye ol dediğin zaman ol dersin. O da verir Biz buna iman ettik, işittik, iman ettik. Sen kullarına karşı çok merhametli ve çok şefkatli olasın. Allahümme amin, subhaneke, Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruka ve etubi ileyk ve ahiru da'vana.